كَنَ اللّٰهُ وَلَنْ نَكُنْ نَاهُ شَيْعَ Allah vardır, onunla beraber bir şey yok gibi buyrulmuştur. İşte yukarıdaki ayet vadisler bu makamı ifade etmektedirler. Yani gayb-ı mutlak makamını anlatmaktadırlar. Ancak arz-ı billah katında her anda öyledir. Hani كَنَ اللّٰهُ وَلَنْ نَكُنْ نَاهُ شَيْعَ diyor <gülüyor> Allah var ki Onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Arifler katında her an böyledir. Diyor. Şimdi bazı kelimeler var. O kelimelerden hakla ilgili bir mevzuda bahsedilirken kelimenin şekli değişir. Kâllallâhu Kâllallâhu Kâllallâhu Allah var idi. Manasına bir ifade verilemez burada. İbi diyor. Böyle bir bir ifade Kınavı Hak geçerli olmaz. O halde o zaman ne diyeceğiz? Allah vardır. Bak yani şu anda da vardır. Ve onunla birlikte hiçbir şey yoktur. Bu ifadeyi gerçek olarak anladığımız zaman var da hiç, bitmiştir, hiç bir pisliğe bir <gülüyor> <gülüyor> halde olmuştur. Bütün zamanlar içerisinde şey bakıyor olmuştur. Allah vardır ve onunla birlikte hiçbir şey yoktur. Yani bütün önü ortada görünen çokluk ismini verdiğiniz, diyoruz bu şeyler aslında tek bir şeyin yüzleridir. Evet. Suretlenmiş. Evet. Suret. Suretlenmiş de değil aslında. Evet. Dolayısıyla yani, <gülüyor> <gülüyor> bu, <ruhu> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ayetin hüsru altında ayrı ayrı ayrı ayrı varlıklar var. Değişik değişik varlıklar var diye bu tamamen ortadan kalkar. İşte nitekim ancak arz-ı billah katında her anda öyledir. Nitekim Hazreti Ali Allah, ve Allah var idi hadisini duyunca el diyor. yani bu anda da o andaki gibidir. Çok. Değişen bir şey yoktur. Yani ezelde Allah'ın varlığı bakıl ise bugün de aynen öyle hiçbir zerresi değişmeden yarın da öyle elezi olarak da verir. yani Allah vardır da onunla birlikte ikili bir şey yoktur. Gerçek tehlikte bulunacaktır. Fark veren. <gülüyor> <herhalde. gülüyor> Harika. Her zaman mevcut, zaman zaman filan. Her zaman. Direk adeta anlatılmak istenen sırrı açıklar mahiyette konuşmuş mesele geçmiş zamandan çıkararak, <gülüyor> Geçmiş zamandan çıkararak Geniş zaman içerisinde ifade ederek anlayamayanlara yeni bir idrak sağlıyor. kalan diğer alemlere gayb alemi veya emir alemi derler. Bu itibarla bu itibarla alemler ikiye ayrılır. Gayb alemi ve şehadet alemi. Dünya ve ahiret alemi olarak da anılır. Bu iki alem yukarıda ayrı ayrı belirtilen dört alem dört derya mesafesindedir. Mülk, meleklu, ceberul, lahut. Genel aldıkları isim bu. İşte bu dört derya ezeli ve ebedi olup başlangıcı da sonu yoktur. Birinci derya zattır. Lahut da derler. Küntekenzen mahiyye feahnit el-urfa. Urfa gizli bir azinedir. Fikrine ve istiharına göre zat ilahiyi açarak ceberot alemini zuhura getirdi. Ona bu zati de derler. Alemin ceberot Coşmucada Alem-i Melekül meydana geldi ve Alem-i Melekül cesaret Alem-i Mülk madde alemi, zuhura geldi. Coşmadan Murat, zat-i mehil ve zat-i mehilin gerekliliğidir. Bu alemlerin hepsi tarfetül ayında, yani göz açıp kapaması kadar ve hatta çok daha kısa bir süresinde zattan zuhura geldi. Zatilmeyip burada bir yerde hak var. Ayrı bir yerde hak var, Allah var. O kendinden meydana bir başka varlık getiriyor ve böylece alemleri meydana getiriyor demek değil. işin açısı. Yani kendinden, kendinde olarak varlığı meydana getiriyor. İkinci ayrı bir mahalde bir varlık olarak meydana getirmiş değil. Kendinden ve kendinde olarak bütün bu alemi meydana getiriyor. Emirden Murat tüm emridir. Bir kere ol dedi, göz açıp kapayıncaya kadar belki de daha kısa bir sürede dört alem zuhura geldi. Ancak bu alemler yoktan değil, zasi inkılaptan zuhura gelmiştir. Güzel. Yoktan zuhura geldi dedikleri hal zatı zatında gizliyken iradesiyle açığa çıktı demekten ibarettir. Zira ne yok var olur, <gülüyor> ne de var yok olur. Derya izzatın inkılazından alemler zuhura geldi. Mesela bir derya düşünelim. Ondan ikinci derya, ikinciden üçüncü, üçüncüden dördüncü derya zuhura dört alem meydana geldi. Mesela hava değişik hal ve şekillere girerek türlü türlü görünür. Arifler katında ise evvelce neydi ise el anda öyledir. Bütün alemler bir nur deryasıdır. Ve daim macosu dalgal olarak tecelli etmektedir. Külli yevmin 55-29 Her an yeni şamdadır o. Ayet-i o dalga ve coşmalar zattan gelir ve yine zata gider. Ve yine yedzihul emri kulluhu. 11-123. Bütün işler ona döndürülür. Allah nur sabahat velat 24-35. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayet-i kerimelerinin manaları bunları anlatmaya kafidir. Bu dalga ve coşmalar zattan gelir ve yine zata gider. Demekle Ayrı yerde bir zat var, bir de başka bir varlık var, ondan gelir, ona gider şekliyle değildir. İfadeleri iyice anlamak lazım. Zattan gelir, zata gider dediğinde kendinde meydana gelir. Kendi zatında zuhura gelir manasına. Eğer bir başka yerden geldiğini ve bir başka yere gittiğini düşünürsek, bu şirk olur, ikilik olur yani. Alemlerin bu kadar güzel bir nizam içerisinde, tek hükmünü anlamaz da kolay istiyor. Işte bir Birine de demişler ki ben diyor bir defa la ilahe illallah dedim. Bu dalgası daima el hak der. İşte bu sırrı idrak edenler el hak diye cosp bağırıyorlar. Bu cosp bağıran kimdir? Yine kendinden başkası değildir. O halde kendi varlığını idrak etmesidir. <gülüyor> <gülüyor> bu denizin deryasına masira adı verilir. Like bu denizin deryasına maciwa adı verildi. Derya ezeli ve ebedidir. Dalgalar da yani Ne kadar? Yarın sonradan oluşan hadiselerdir. Denizin deryasında, denizin kenarında oturuyorsunuz. Bir sürü dalgalar geliyor, geliyor, gidiyor, devamlı geliyor ve de köpük haline dönüşüyor bazıları. Bu arada denizin içerisinde çok varsa onları da sahile atıyor. İşte bunların, dalgaların çok olması, denizin çok olması demek değil ki. Deniz miyiz? Deniz? Dalgalanmasıyla harekete geçiyor ve değişik haller ortaya koyuyor, zuhur ettiriyor. Evet, evet. İşte bu zuhurlara bakarak biz çokluk hükmünü veriyoruz, evet, evet. çok görüyoruz. Güzel. Aldatan bu oluyor. Aslında çokluk Aynen. diye bir şey evet. yok. Evet. Çok ne kadar çok görür, idrak ederse bir kişi, bir yerde onu kesmete düşün. Ama diğer bir yerde ise onu vahdete götürür. Çünkü ne kadar çok görürse, Rabbinin eserlerini, şanını, atını, yüceliğini o kadar çok idrak eder. Evet, herhalde evet, evet. evet. idrak. Yani idrak edebilirleri görür. Ve sonsuzluğunu idrak eder. Dolayısıyla kendi aczini de idrak eder. Böylece. Ve kendi beşeri aczini idrak ettikten sonra hakkani irfanına geçiş yol açılır. Çünkü kendi aradan kalktıktan sonra aslında kendiliğe bir varlık yok. Kendiiliğe bir varlık yok. Ama şartlanmaların, alışkanlıkların, muhitinin kendine verdiği benlik kendini varlıklar ve hükmünü ona yaşatıyor. İşte bütün mesele ortadan kalkacak olan ne kendi varlığımız evet. ne alemin varlığı. Sadece kafamızda olan birkaç istiham kalkacak. Başka ya hiçbir şey değil. Daha bir yama da diyebiliriz. Ya. yama da diyebiliriz. Kıdende la mekan Başlangıçta mekansız Derya üzere derya Kesin ki Yani sırası mutlak ki Olaylar deryanın dalgaları Olay, nerede bir olay varsa, olaysız olan bir yer yok. Böyle bakarsak her yerde bir olay, bir oluşum var. Olay demek bize kalma görüntü, demek <gülüyor> değil. <gülüyor> ha Çok güzel sayılıyor. Okay. İyi oldu, arsını sütüyor. <şeyi>. Tamam, tamam. <gülüyor> Oluşlar. Oluşlar. Çok güzel. Bir olay var. Kesin ki bu olaylar deryanın dalgalarıdır. Evvel ve ahır, varlık haktır. Var görünen masiva ise mutlak varlıkta var sayılır. Bütün varlıklar Zat-ı mutlaktan meydana gelir, eğer o tecelli bir an kesilse o anda hepsi olurdu. Evvel ve ahır, Güzel. varlık haktır, bir varlığın evveli ve ahırı aynı şey ise, <gülüyor> zahiri ve batını aynı şey ise, nasıl bunun parçalara bölüp ayırmak mümkün olur? çünkü yine o dedi mi o? No, bel evleri, bel ahir, vel, vel zahir, vel batın. Ve o evlidir, ahirdir, zahirdir, batındır. E, daha işte diyor ki ne? Kesinlikle güzel. Ne koydun? Bak hepsi o işte. <gülüyor> hepsi o işte. Hepsi o e o halde daha ne diyor biz? ezel arayalım, evet arayalım, işin başına arayalım, sonuna arayalım, gizlisini arayalım? Aşk arayalım. Zaten her şey aşikar gibi, aşikar kadar aşikar. Gizlenmesi mümkün olmayan bir aşikarlık. İşte zuhurun şiddeti en ferde olduğu zayf. Şüphedir. Yani. dediğimizde yani o çember gibi küçültmeyelim aslında bu öyle bir çember diyelim ki sonsuz bir çember yani uzunluğu veya varlığı düşünmeyecek kadar büyük Evet. Evet, tamam tamamlanıyor. Tabi işte mesele o devreyi tamamlıyorlar. Devre kalktığı zaman, oradaki varlık kalktığı zaman devre tamamlanıyor. İşte burada hayat. Nur diyor buradan evet, evet. meydana gelmiştir. İşte nur. İşte kişi kişiliğini ortadan kaldırdık sahip oluyor daha yeryüzündeyken. Zaten dünyaya gelmekten gayet o değil mi? Kendi gerçek varlığını idrak edelim de. Anlayabilmek. Sonra gelmeyelim. Yani. Buradayken biliyor ya. Yani. Ve artık onun için ölüm diye söz konusu bir şey yok. Aslında o hale gelmeyen içinde ölüm diye bir şey yok. Yani kendini bilsin veya bilmesin. Yok olmak ya. yok. olmaz diye bir şey yok. Ama öteki tarafta dediğimiz e, alemdeki yaşantı bambaşka bir yaşantı. Eğer kendini kurtarabilmişse ebedi saadet hükmüyle geçen bir zaman yaşantısı, zamansız bir zaman yaşantısı. Eğer kendini bulamamış, bilememiş ise ebedi hüsran içerisinde geçen, konu olmayan bir yaşantı ve de işin daha acayip tarafı dünyada insanın başına bir e, rahatsızlık gelir, bir hastalık gelir, bir zorlanma gelir. Bir müddet sonra başka başka şeylerle bunu unutabilir, avınabilir. Yeni de tutup olur, bir başka şey zuhur eder, senin soğunur, o eski üzüntülü günlerini geride bırakabilir. Ama ahirette yeni yeni halleri zuhur etmesi mümkün olmadığı için devamlı o azap hükmü içerisinde. Evet. Onu unutturacak, yeni bir şey yok. Buradan bazı yütsabalar götürürler. Işte. Evet. Yani sonuna gelememiş. Önmeden evvel elimizin kısmına kavuşamamış ama İdraklarında kalmış mesela onlar için Ama belirli bir hale gelmiş evet. Hiç olmazsa idrak yoluyla devriyle alınmış evet. Onlar da idraklerinin eksikliği acısını duyacaklar Yani biz bu işin içindeydik Sonrasında malumatımız vardı Hiç Niye daha gayret gösterip de Hı. bunun gereğini yerine getirmedik hükmünün üzüntüsünü çekilecekler. İşte o da Yoksa, yoksa genel ağır kimseye azamet vermesin. Oh, ya. yani, Duhar-ı öyle diyor, Sizler yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Çünkü derdi halinde, orası da ikinci bilmek tepsi vermişlerdir. İkinci bilmek tepsi vermişlerdir. Orada müthiş ne var diyor? Yani orada, burası tamamlanmamış olurlar. Orada tamamlanacak. O biraz zor iş. O biraz zor iş. Yani aslında. O, o, o, o, o, o biraz zor iş. Var ama... Bizim anladığımız manada evet, genel olarak evet, değil. Evet. Genel manada değil. Çünkü kişinin idrakini, e, ilerlemesini e, sağlayan beyindir. Akıldır yani. Beynimizdir bu işi bize sağlayan. İlmi orayla öğrenmiyoruz. muyuz? Evet. Ha, i̇şte airede geçtiğimiz zaman beyin adaptör dediğimiz o aracı oradan kalkıyor. Gerçekten onları da Şimdi, dakika. Bağıtından kalkınca yeni bir şeylerin tekrar gelip öğrenilmesi mümkün değil. Zinmişsiz mümkün. Değil? E. Kayıt yazısı yok yok. yok, yok Ancak, ancak çok bir hayli kendini zorlamış dünyada belirli açılımlar olmuş. Fakat daha son birkaç tablosu kalmış. İşte lütfi ilahi olarak İbrahim Aleyhisselam'ın şey içerisinde, kontrolü içerisinde onlara bazı şeyler olabiliyor. Ama bütün olarak bu bütün bu yolda olanlara şamil değil. İşte onun için, onun için. Muhakkak burada gerçekten çok çalışmak lazım. Yani dünyadaki vakitlerimizi o kadar güzel değerlendirmeliyiz ki bir daha ele avuca geçecek bir şey değildir dünya hayatı. Bu bahsettiği 18 bin alemin içerisinde Yeni ziyafet ediyor. Ali arkada 93 tane daha odamız var en azından. Azizimiz yani ki dolap. Ayrı sandığımız şeyler bizi avutuyor, aldatıyor ve bizleri bağlıyor. Ve buna maşiva ismi veriliyor. Aslında maşiva diye bir şey yok hala. İşte, tek varlığın neresi kötü olur, neresi iyi olur. Yani neye göre iyi veya kötü tebrik edin ama başka bir şey yok ki. göre bir şeye karar vermek için ikinci bir varlık olacak ki nispet yapmak suretiyle değer yargısına gir girilsin. E Bir şeyse ortada, tek şeyse kötü diyebilir miyim? Mümkün değil. İyi diyebilir miyiz? Başı oraya teslim etmek lazım efendim başka çaresi. Bu hiç başka çaresi yok. Mesele ile bu teslimi al. Bundan başka yolda yoksa. Orada durur. İşte masiva mutlak varlıkta var sayılır. Demiş ama var sayılmaz. Var saymak yok olan bir şey kabul etmek demek ki. Mutlak varlıkta vardır. Mutlak varlıktır bir başka ifade edebilirim. Bütün varlıklar zaten mutlaktan meydana gelir, eğer o tecelli bir an kesirse o anda hepsi mahvolurdu. Alem, ben Cenab-ı Hak diyelim, e, nuru ilahi, nurunu çekmiş olsa, o anlık için alem, bütün köyüklü mahvolur gider. Hiçbir eseri kalmaz ve kimsenin niye yattığını, için yattığını, toplar. İnsan-ı Kamil bütün mertebeleri camidir. İsmi Azam makamıdır. Allah Allah! İsmi Azam bütün ilahi isimlere cami olduğu gibi İnsan-ı Kamil de mülk alemi, melekut alemi, ceberut alemi ve lahut aleminin cümlesine camidir. Fesuphanallah. Zahirde ve batında i̇rzan ve Kamil'in kuşatmadığı hiçbir mekan yoktur. Zati bir sirayet ile her şeyde hükmünü yürütür. Ve belki de o şeyin aynıdır. Nitekim Hz. Kerim Allah'a buyurur. Allah Allah. Kendini küçük olarak zannedersin. Halbuki Alev-i Ekber sensin. eğer bir kamil yetiştireceğe gidip nefsini arif olursan cümleyi de kendinin de cümlede mevcut olduğunu bilirsin. Kesinlikle. İnsan-ı büyüklüğünü şöyle düşünebilirsin. 18 bin alem farz olunsa ki bir havan içinde dövülüp macun hale gelse bu terkip insan kâmil olur. Allah Allah. Bu insan 18 bin alemi 18 bin gözyle seyreder. Her bir aleme dahil olup, o aleme has bir gözyle orayı seyreder. Duygular alemini his, yani zahir gözüyle, makulatı akılla anlaşılabilir olan yerleri akıl gözüyle, manaları da kaç gözüyle seyreder? diyenlerin ona göre kıyaset bu alemin his yani zahir gözüyle manaları seyredeceğini zannederler şüphe içinde kaldılar yani his alemini zahir gözüyle his alemindeki olan yani zahir gözler mana alemini seyredeceğini zannederler, zannederler şüphe içinde kaldılar şimdi kariye geçelim olan Hazreti İnsan-ı Kamil alemlerin hepsini kapsar. Hüviyetinde toplar. İnsan-ı bu mertebeleri camidir. İsmi Azam makamıdır. İsmi Azam bütün ilahi isimlere cami olduğu gibi İnsan-ı Kamil'de mülk alem, melek ül ve cümlesine camidir. Şimdi İnsan-ı Kamil dendiği zaman biz neyi anlıyoruz? Bu iki kelime bize neyi anlatmak istiyor? İnsan kabir nedir? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle. Allah Azze On sekiz 18 on 18 gözle baktığı önerildiği yani. zaman yani onun bir simurlarında tak bir şey yok. Kayslandırmak çok dükkün değil. Nasıl ki e, hakikati Muhammediye'ni suretlendirmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ise bu da onun e, e, Efendimiz Hazretlerinden sonraki e, hayatın içerisinde onu ispat etmekte görevli bir şey. Efendim maşar, esma ve sifat diyor, Mirat Ucağız, efendim maşar, esma ve Esma fay... ispatın, en ekmeği, en esen maşarı. Onlarında şey, şey aynası yani. E esen, esen, ya, Mirat Ucağız'ın e e e kan bahresi. Kan bahresi, kan bahresi. mutlak insan diler. Mutlak var. Yani. yani insan, insan olarak... İnsan insan. insan, insan Şimdi insan kamil Dendiği zaman aklımıza Bildiğimiz bir insan Geliyor Genel olarak Tasavvuf Lugasında yani Konukulan Lugas'ta Kelale gelmiş Gahili ilerlemeler yapmış Gahili çalışmalar neticesinde bazı yerlere Gelmiş bir kişi olarak düşünülüyor Aslında bu insanı kâmil değildir. Var, Bu kâmil insandır. İnsan-ı kâmil insan yok Başka. İnsan-ı kâmil tektir. Ve de bütün alemlerin genelde aldığı isim insan-ı kâmildir. Filahatası değil. Her şeyle birlikte tamamı, bütün alemlerin, Ahiri, evveli, zahiri, batını, gaybı veya şehadeti ile birlikte bütün alemlerin tek olarak aldığı isim İnsan-ı Kamil'dir. Bir başka isim de Hakikat-ı evet, evet. Yani İnsan-ı Kamil dediğiniz zaman, bir suret içerisinde onu anlayıp veya anlatmak mümkün olacak. Hapsetmemek lazım yani. Hapsetmemek lazım yani. Hapsetmemek lazım. Hapsetmemek lazım. Hapsetmemek lazım değil mi? Evet, mi? Evet. Evet, Hapsetmemek lazım <Gülüyor> İnsan ama yani insanın kamil hükmünü tabanın o mahalle vermek. <gülüyor> devam şimdi ondan sonra da vücut insan olarak zor oraya gelecek işte. İnkıtab oradan nasıl şimdi? Alemler dediğiniz ne varlık insan kamil ismini alan Allah'ın halifesidir. İnsan kamil Allah'ın halifesidir değil mi? Biz bunu ki beşeri suret içerisindeki bir kamil insan Allah'ın halifesidir. Aslında bütün alemler, bütün alemler derken çoğaltıyoruz, alem tek alemdir. Ama diğer özelliklerini anlatma bağından alemler ismi, nasıl demişlerler, 18 bin alemdir. İşte bu 18 bin alemin, alemin tamamı insan kamildir. Yani insan kamil ismini alır. Ha, o kadar boynu dövüldü ya. O kadar. Şimdi, <gülüyor> bunu anlatmak için alemlerin hepsini kapsar, hüviyetinde toplar. Hüviyet nedir? Kişinin gerçek varlığı değil midir? Hüviyet nedir? Kişinin Yani varlığın gerçeğidir. Zatı yani. Zatıdır. İşte alemlerin gerçeği, gerçek varlığı da ihsan-ı kamildir. Bir başka ifadeyle Cenab-ı varlığına bir insan bir var. ismini takmış. Çok şey, Dur, şey şey Dur Cenab-ı Hak, He, evet. varlığına insan ismini takmış. Yani ortaya çıkışını insan ismi altında meydana getirir. Evet. Ve bu çıkış kemalat üzere olduğu için insanı kamil ismini almış. Yoksa insandır sadece. Alevler insan ismiyle meydana gelmiştir. Kemalat yönünden, cevap düşünemez zaten, kemalatı yönünden şanının yücelmesi yönünden insani kâbil denmiştir. İşte her mertebede hürriyetinde bütün mertebeleri toplar ki onların varlıklarında kendi varlığının mevcut olması demektir. Yani alemin varlığı, İnsan-ı ismini aldı ve bu alemde ne kadar varlık varsa, varlıklarını insan ı Kamil'den aldılar. Ne diyor burada? İnsan-ı bütün mertebelere camidir. Yani alemde ne kadar varlık varsa hepsini ihata etmiştir. İçten ve dıştan hepsini camidir. Yalnız yani. burada konuşan da mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇smi azam makamıdır İsmi azam ne demekti bütün isimleri günyesinde varlığında toplamış cami olan bir isim buna da ne diyorlar i̇smi Allah <gülüyor> ismini <gülüyor> i̇şte aynı zamanda insani kâvinin bir ismi de Allah'tır İsmi azam Melekrut alemi, Ceberut alemi, Lahut alemi, yani Mülk alemi, yani Madde alemi, Melekrut alemi, Melekler alemi, Ceberut alemi, hakikati Muhammedciye de denir, Lahut alemi, İlahi alem, çelikleri alem. Cümmetine camidir. Zahirde ve bağısında insan Zahirde ve bağısında İnsan-ı kuşatmadığı hiçbir mekan yoktur. <gülüyor> bakayım? Zahirde ve batında insan ı Kamil'in kuşatmadığı hiçbir mekan yoktur. Zati ve sirayet ile her şeyde hükmünü yürütür ve belki de o şeyin aynıdır. Zahirde ve zatında i̇nsan kuşatmadığı hiçbir mekan yoktur. İşte bunu söylemek suretiyle insan ı Kamil'in varlığından başka bir mekan olmadığına göre demek ki İnsan-ı kendisi mekan. Bütün bu mahal, mekan olarak, olarak gözüken mahal ve mekanlara kendisi mekan. Büyük hali. Büyük hali. Hükmünü yürütür. yani büyük alem. Büyük alet alet alet, aslında mana olarak büyük alem. Mana olarak da madde olarak da büyük alet. Bunu anlatmak için izah yönünde diyor ki, zatî bir sirayet ile her şeyde hükmünü yürütür. Zatî bir sirayet, bir sirayet ile her, bir girişim girişim girişim girişim girişim. Girişim. her şeyde hükmünü yürütür. Yani. O şeyin aynıdır. manasında, asker. Zanib icraet ile hükmünü yürütmesi o varlıkta kendini hüküm sürmekte olmasıdır. Bu ontolojik bir meseledir. Şata ism ederse. Belki de o şeyin aynıdır demek suretiyle belki de kaldır o her şeyin aynıdır. Yani alemde yani ne kadar varlık varsa bunların tamamı insan-ı Kabil'in varlığından mevcuttur. İnsan-ı Kabil'in varlığı ile vardır. İşte ve belki de o şeyin aynıdır. Demek suretiyle bu ifadeyi açmaya çalışıyoruz. O şeyin aynıdır. Nitekim Hazreti Ali Kerrem Allah'u şey buyurur kendini küçük olarak zannedersin Halbuki alem Ekber sensin. İşte bir kişi kendini sadece şu beden kalıpları içerisinde görür ve ben bedenim ben beşerim diye hükmü eder ve öyle yaşantı sürdürürse kendini küçük alem zanneder. Halbuki aslında kişinin kişiliği ortadan kalktıktan sonra bütün alemde de insanın kabilin zati zati siryanı, varlığı olduktan sonra o halde o varlığı diye bir şey kalmaz ortada. Varlık, insan-ı Kabil'in varlığı olur. İşte bu insan-ı varlığı bir başka yönde, izah sadedinde hak ismini de alıyor aynı zamanda. Hak ismini de alıyor aynı zamanda. <gülüyor> Vatılığıyla birlikte. İşte insan-ı Kabil bütün isimlerle cami döze diye. Bütün isimler içerisinde mevcut. İşte... Bizim şartlanmış düşüncelerimizle meselelere bakmamız bizleri yanıltıyor.